Eûzu billahi min eşşeytanir <gülüyor> racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdele lillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amâlinâ. Men yehdihillahu felâ ve men yudlil felâ hâde Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah la lâ ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. <gülüyor> Emme ba'd. Fe inne'steqâl hadîsü kitâbillah ve hayral hadîsi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerl ömür mütesatı her ve kulla mütesadim bir a ve kulla bir aza ve kulla zalların filnar bizden olmayanlar kitabında cihat bablarından Müslümanları bırakıp müşriklere yardım edenler münafıklara benzer başına kalmıştık Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 167. ayetine mealen şöyle buyuruyor münafıkları belli edeceği için bunlara gelin Allah yolunda savaşın veya savurma yapın denilmişti onlar Savaşmayı bilsek arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfe yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah onların kalplerinde ne sakladıklarını en iyi bilendir. Bu ayet aynı zamanda cihat konusunda münafıklardan yardım alınabileceğine de delildir. Cihattan münafıklardan yardım alınabileceğine Delildir. Çünkü e, burada münafıklardan bahsederken onlara gelin Allah yolunda savaşın deniliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü da zaten münafıkları savaştan men etmemiştir. Yani Müslümanlarla beraber cihada katılmalarına, ganimetten pay almalarına engel olmamıştır. Şevkani Rahimullah, onlar o gün imandan çok küfre yakındılar kavli hakkında şöyle demiştir. Yani... Onlar, müminleri terk ettikleri o gün, onların Müslüman zannedenlerden küfre daha yakındılar. Zira onlar durumlarını açığa çıkarmış, perdelerini yırtmış, nifaklarını ortaya koymuşlardı. Ayetin anlamı hakkında denildi ki, Onlar o gün yardım bakımından küfür ehline, iman ehlinden daha yakındılar. Yani onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ayetini, bu ayetteki bu ifadeyi, onlar o gün yardım bakımından, küfür ehline, iman ehlinden daha yakındılar. Yani iman ehline yardımları, küfür ehline yardımlarından daha az kalmış oluyordu bu halleriyle. Allah müminler bu gibi fiillerden sakındırarak, Ali İmran 156. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman denler, sizler inkar edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında, eğer bizim yanımızda kalsalardı, ölmezler, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Yani onlar gibi olmayın ifadesi Allah Azze ve Celle'nin işte münafıklara benzemekten, bu tutumlarla münafıklara benzemekten müminleri sakındırmazdır. Sonra Müslümanları terk ettikleri için mazeret sunma şekli az bir gelişmeyle başka bir konuda geçtiği gibi farklı bir şekil alıyor. Tevbe 81. ayetinde, Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar, sefere çıkmayıp oturmalarıyla sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. Allah onlara şöyle cevap veriyor aynı ayette. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. İlk zamanlardaki bu şekil zamanımızda Müslümanları en şiddetli tehlikede terk etmek hususunda en yüksek nifak üsluplarına ulaşıncaya kadar gelişmeye devam etti. Bugünlerde güven içinde yaşamak veya korkutulmamak için Müslümanlar terk etmelerinden dolayı özür diliyorlar. Korkutulmaktan maksatları, Allah yolunda cihat veya mustazaf Müslümanlara yardım edersek, kafir devletleri bize karşı çıkar, bize ekonomik ambargo uygularlar gibi yeni şekillerle nifakı ortaya koyuyorlar. Zira bu Müslümanları terk etmektir. Yeryüzünün çeşitli yerlerinde manevi de olsa yardım ve desteğe muhtaç nice Müslümanlar vardır. Lakin terk etmek nedir? Münafıkların Müslümanlar terk etmeleri sebebiyle koşuşturma durdurulmaz, aksine kafirlerin yardımı Müslümanlara, Müslümanlara ulaşıncaya kadar beklenir. İşte onlar Allah Teala'nın şu kavline belirtildiği gibi bunu açıklayanların ilk önderleridir. Haşır 11. ayeti. Münafıkların Kitab ehlinden inkar eden dostlarına, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde kimseye asla uymayız dediklerini görmedin mi? Selam. Aleyküm selamlarım. Evet. Münafıkların üsluklarından, cihad ortamlarında, yani hakkın, Allah Azze ve Celle'nin kelimesinin yüceltildiği, bidatlerin, şirkin, küfrün, fıskın unsurlarının alçaltıldığı, bunun için mücadele edildiği ortamlarda Müslümanları yardımsız bırakan, yalnız bırakan, hatta onlardan, bidat ehlinden, şirk ehlinden, küfür ehlinden taraf olan, onlara arka çıkanlar işte bu tavırlarla münafıklara benzemektedirler. Yani harp ortamında Müslümanları yalnız bırakan, cihatlara katılmayan münafıklar konumdadırlar. Yani bu yönden de bidat ehli münafıklara benzerler. Ee, yine bidat ehline arka çıkanlar da böyledir. Yani bidat ehli reddedilirken, Buna karşı çıkarlar. Aman işte ümmetin ayrılığı bozuluyor. Hepiniz Allah diyorsunuz. Niye işte bidat de ehlini reddediyorsunuz? Yani bidat de ehlinin iyi taraflarını ön plana çıkararak işte güzellikleriyle çirkinliklerini tartma diye bir metot çıkardılar. Mesela adam bidat de ehli, bidate destek oluyor veya bidat akidesini gündeme getiriyor. Bidat ameline revaş veriyor böyle bir adam. Bu adama ehl Sünnet'ten birisi reddiye veriyor. Bu bir cihat. Allah'ın kelimesini yüceltmek için cihat türlerinden birisi bu. Reddiye veriyor. Buna reddiye verdiği zaman işte bu münafıklara benzeyenler, ahlak bakımından onlara benzeyenler, işte bunu üsutsuzlukla, ümmette bölücülük çıkarmakla vesaire türlü söylemlerle kınıyor. Halbuki diyor, onun işte şöyle şöyle güzellikleri var. Bu cahil bilmiyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Benim ümmetim 73 fırka ayrılacak. Bunlardan bir tanesi hak üzere, diğer hepsi ateştedir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir bidat de dilini cerh etmiştir, cehennemlik olmakla tehdit etmiştir. Ama bu cehennemde ebedi kalanlar olur. Ama yandıktan sonra çıkar, Allah bilir. Fakat ateşte tehdit edilmişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken şu... Bu daha ehlini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davet ümmeti hakkında konuşuyor burada. Bu ümmetten bahsediyor. Çünkü ayrı, ayrıcı sözle geliyor. Yahudiler 71 fırka ayrıldılar. Biri dışında hepsi ateşteydi. Hristiyanlar 72 fırka ayrıldılar. Biri dışında hepsi ateşteydi. Müslümanları kastederek bu ümmetinde 73 fırka ayrılacak diyor. Yani bu ümmetin fırkalarından bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsanların fırkalarından değil bu fırkalarına baktığınız zaman hepsi Kur'an ve sünnet diyor. Kur'an ve sünnet demeyen yok. Yani hepsi La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen fırkalar. Ateş ehli olan, La İlahe illallah diyen, Muhammedun Resulullah diyen fırkalar. Bundan daha güzel bir şey var mı? La İlahe illallah diyor, Muhammedun Resulullah diyor, namaz kılıyor, bizim kıblemize yöneliyor. İşte bunun yanında bir sürü hayırlar var. Mesela en şiddetli ifadeleri kullandığı bir harcer var, mürciye var. Bunlara baktığınız zaman bunların bir sürü hayrı var. Ama bir tane meselede sapmışlar. İmanın tanımıyla ilgili. Biri böyle saparken, biri öbür türlü sapmış. Kaderiye'ye bak. İslam esaslarından bir tanesini de sapmış. Kaderiye böyle saparken, ona karşılık Cebriye böyle sapmış. Yani birer meselelerde. Her bir fırka tek bir meselede. Asıl olarak tek bir meselede. Bu fırkalar mensuplar içerisinde daha başka akidevi problemler de girmiştir. Yani aslen... Ee, harici olan birisinde bugün mürce bulunuyor, işte müşebbiyenin akidesi bulunuyor, muaddıların akidesi bulunabiliyor, hadis inkarcılığının akidesi bulunabiliyor, karşımlarda bulunabiliyor. Fakat asıl olarak galip olan neyse o akideye nispet edilir. Mesela Mu'tezile Fırkası Hasan el Basri radıyallahu anh'den ayrılan Vasıl bin ile başlamıştır. Bir mesele de bunlar ayrılmıştı. Tek bir mesele. Yani mutezile, itizal fırkasının ilk ehl sünnetten ayrılması tek bir meselededir. Ve sahabe, tabir bu kimselere hecr uygulamıştır. Bak İbn Ömer radyalanmaya. Sahabe, Yahya bin Yamer ve onun yanında bir kişi daha, ismini şu an hatırlamıyorum, Sayın Müslüm de geldi üzere işte el Cüheni ve benzerlerinin kader meselesinde konuşmaları var onların kader hakkında konuştukları şey bugün aynı Mustafa İslamoğlu Abdullah Binder gibinin söylediği şeyler. Yani Allah hayrı yaratır, şerri yaratmaz. Şerri yaratan haşa insanlardır. Manasına gelen sözleri söylüyorlar şu an bunlar. Diyor ki Allah dileğini hidayet eder, dileğini saptırır diyor. Yani sapıklı dileğini saptırır, hidayeti dileğini hidayet eder Allah. Allah saptırmaz diyor. Yani saptırmada Allah'ın rolünü, fiilini yaratmasını inkar ediyorlar. Kendi filmin yaratıcısı oluyor insan bu durumda. Halbuki Allah Azze ve Celle Safat 96. ayetinde sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah'tır diyor. Sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah'tır. Yani bu sen detayları var. Her neyse. Bunlar bu sözleri söylerken gidelim Allah Resulü'nün sahabesinden birisiyle karşılaşırsak ona soralım. Çünkü kafamız karıştı diyorlar. Ayetlerden delil getiriyorlar. Hadislerden delil getiriyorlar. Yani sapıklık fırkası dediğimiz bu Kaderiye fırkası ayet ve hadislerden delil getiriyorlar. Ayet ve hadisleri tevil ediyorlar. Ahmet bin Hanbel rahimullah işkencilere taht tutanlar ayetten hadisten delil getiriyorlar. İncilden, Tevrat'tan getirmiyorlardı. Ayetten getiriyorlardı. Ama hangi mesele tek bir meselede. Bunlarınki de tek bir meselede bak. Bir tek kader mevzuunda bir ayrıntı. Kadere iman ediyorlar aslında. Yani siz kaderi inkar ediyor musunuz? Hayır, fakat biz kadere şu manayı yüklüyoruz diyorlar bir nevi yani. Kaderin şubelerinde ayrıntılarda ehli Sünnet'in, sahabenin, selefin üzerinde olduğu yoldan kıl kadar ayrılmışlar. Bu kıl kadar ayrılığı sormaya geliyorlar işte. Yani net olsa bunlar tabiin ilmini sahabeden almış kimseler. Çok basit bir şekilde reddederler, hiç yüz vermezler. Ama şüpheye düşüyorlar. Niye? Çünkü Kur'an ve sünnet üzerinden getiriyorlar. Acaba biz bunlar reddetsek zulmetmiş olur muyuz diye. Geliyorlar İbn-i Ömer radiyalanmaya soruyorlar. i̇bn Ömer radiyalanma ilgili delili zikretmeden önce şunu söylüyor. Memleketinize döndüğünüzde bildirin ki onlar benden ben onlardan beriyim. Uzağım. Sonra işte bu Cibril hadisini rivayet ediyor. Babam Ömer radiyallahu anh şöyle rivayet etti. Biz bir gün Allah Resulü aleyhisselatü vesselam huzurunda otururken Birisi geldi ki elbiseleri bembeyaz, saçları, sakalları simsiyah, üzerinde hiçbir yolculuk alameti yok. Geldi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne tıpkı namazda oturur gibi oturdu diyor. Dizlerin üzerine dayadı, elinde dizlerin üzerine koydu ve dedi ki ey Muhammed bana İslam'dan haber ver. Rivayetin farklı lafızları var. Sahih yollarla gelmiştir. Bukhari ve Müslim'in şartına göre sahih yollarla gelmiştir. Bukhari bir tarikini almıştır. Müslim üç tarikiyle almıştır. Ahmet bin Hamdel daha farklı tariklerini almıştır. Beyhaki çeşitli eserlerinde Şuhab-ül İman'da, El İtikad'da, El Bağs farklı kanallarıyla almıştır. Lalka'yı İtikad'da almıştır. Yani tam metniyle İbn-i sahihinde geçer. Orada şöyle geçer. İslam Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı kılman, namazı dosdoğru kılman lafzıyla, namazı dosdoğru kılman, abdesti tam olarak alman, hac yapman ve umre yapman, hac ve umre yapman diye gelir burada. Ondan sonra zekatı vermen, yani İslam'ın şartlarını sayıyor, Ramazan orucunu tutmayı sayıyor. Ey Muhammed bunlar yaptığım zaman ben bir Müslim olur muyum? Müslüman olur muyum? Evet diyor. Doğru söyledin diyor. Müslim'deki rivayette diyor ki Ömer radıyallahu anh işte biz hem sormasına hem de tasdik etmesine hayret ettik. Devam ediyor. Ey Muhammed bana imandan haber ver. İman nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki iman Allah'a meleklerine kitaplarına Rasullerine iman etmen ve öldükten sonra dirilmeye, mizana, bak mizan geliyor, Müslimdeki rivayette bu yoktur. Ama Lalkayn'in isnadında bu var. Mizana iman etmen ee, ve hayrıyla şerrıyla kadere iman etmendir diyor. Ey Muhammed bunları yaptığım zaman, yani bunlara iman ettiğim zaman ben bir mümin miyim? Evet de diyor. Doğru söyledin diyor. Sonra ihsan nedir diyor. İhsan tarif ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sen onu görmesen de Rabbini her an görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni sürekli görmektedir. Ben bunu yaptığım zaman muhsin olur muyum? Yani ihsan ehli olur muyum? Evet dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O da doğru söyledin dedi. Sonra kıyametin alametlerinden haber ver bana dedi böyle devam ediyor. En sonunda işte bu Cibril'di idi size dininizi öğretmeye gelmişti diyor. Bizim burada bu rivayeti bu lafız farklarıyla aktarmamızın sebebi şu. Rivayetin isnandaki raviler aynı. Yani hepsi Buhar ve Müslim'in ricaliyle işte Yahya bin Nemer yoluyla işte Yahya bin Yan'dan rivayet eden Süleyman bin Tarhanet Teymi, ondan rivayet eden onun oğlu Muhtemir bin Süleyman yani Muhtemir bin Süleyman'dan itibaren gelen bütün tarihleri aynı raviler yoluyla geliyor şimdi birisi tutuyor diyor ki günümüzdeki kader kercerinden birisi işte Bukhar'daki rivayet lafzında kader iman geçmiyor diyor Kader iman geçmiyor diyor aynı tarikle geliyor yani alttaki ravilerden birisi kaderi unutarak zikretmiş ama üstteki raviden geldiği sabit bunun yani Muhtemir bin Hüseyman'dan, onun babasından yaptığı rivayette bu sabit. Mesela müslimdeki rivayette mizan geçmiyor. Öldükten sonra dirilmeye iman geçmiyor. Bu lafızla geçmiyor. Veya abdesti tas tamam almak geçmiyor. Hac zikrediliyor ama umre zikredilmiyor müslimdeki rivayette. Fakat şu rivayet, mesela Lalkayn'in ın İdkad'ındaki rivayet aynı râviler yoluyla geliyor. Yani si râviler yoluyla biz burada mesela hadiste bir kayda var. Sikanın ziyadesi makbuldür. Niye? Çünkü mesela şu ortamda bir şey söylenir. Mesela 10 tane madde sayar hatip. 10 tane maddeden 9'unu ezberler. Bir tanesi 9'unu sayar. Bir tanesi 3 tanesini ezberler. Allah Resulü der mesela falanca yerde konuştuğunda şunları imandan saydı Veya işte ihsandan saydı der. Neyse. E, hepsini hatırlamayabilir. Böyle rivayet eder. Burada daha iyi hatırlayanın daha iyi hatırlaması kabaat değildir ki. Yani eğer o kimse sikaysa, güvenilirse onun fazlalıkla yaptığı rivayet reddedilmez. Bilakis daha iyi ezberlediğine delalet eder. Mesela şey hadisine bakın. Enam suresinin 158. ayetinde kıyametin alametleri ile ilgili işte Rabbinin bir takım alametleri geldiği gün artık iman eden imanı veya imanda hayır kazanmamış olan kimseye imanı fayda vermeyecek bu ayette. Bu ayetle ilgili olarak Müslim'de Huzeyfe bin Esid radiyallahu anh'den 10 alamet olmadan, meydana gelmeden kıyamet kopmaz buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam. 10 şey sayıyor. Müslim'in sadece Müslim'deki rivayetlere bakın. ardarda arda gelir. Bu. Yani nevevi bunları ardarda arda zikreder. Bab taksimleri nevevi ait. Arda, arda rivayet ediyor şimdi Müslim. İlk zikretleri rivayette 9 madde var. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki 10 şey gerçekleşmeden kıyamet kopmaz. 9 şey sayıyor. 10. saymayı unutuyor abi. İsa Aleyhisselam'ın nuzulu 10. madde mesela. Bunda geçmiyor. Ama diğer bir tarikini getiriyor. Yine aynı isnatla. Fakat ezberi daha kuvvetli olan bir ravi. Şube başka birisinin kanalıyla rivayet ediyor bunu. Burada onunca alamet olarak İsa Aleyhisselam'ın nüzulü zikrediliyor. Demek ki bu ravi daha iyi ezberlemiş. Yine fıtrat hasletlerinde böyle. Fıtratla ilgili hadise bakın. 10 tane fıtrat hasleti vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müslim'deki rivayete baktığın zaman 9 şey sayılıyor. Sonra ravi diyor ki 10.sının mazmaza olduğunu zannediyorum diyor. Niye böyle Diyor. Çünkü farklı tariflerle gelen bir bilgi var onda. Yani burada bu abi 9 tane saydı yani eksik hatırladığımdan. İşte kader meselesinde yaptıkları şamata bu. İşte Bukhar'daki rivayette kader geçmiyor. Yani İhsan hadisinde, şu Cibril hadisinde kader ve iman geçmiyor. Müslim'dekinde geçiyor. İşte bunda bir şairi olabilir diye tantana yapıyorlar. Fakat o mesele değil. Hadi bu hadisi kenara koy. Hocettikten kaldır diyelim bunların zûmunca. Bir sürü bu konuda mütevatir hadisler var, ayetler var. Demek istediğim şu. Bunu getiren adam bak ne kadar samimi gözüküyor, değil mi? Samimi gözüküyor. Yani adam Buhari'deki rivayeti esas alıyormuş. Müslim'deki de şey geçmiyormuş. Yani kader meselesi geçmiyormuş. Buhari'yi daha sağlammış. O yüzden Buhari'dekine itibar ediyormuş. Aynı münafık görüyorsun. Buhari ile Müslümin ittifakla rivayet ettikleri başka bir hadise Hazret-i söylüyor. hocam geçen Yani Demek ki yok Yani Kur'an'a Yani bunu kim takdir edecek? Şimdi adamın bir sani buraya geldiydi ya. İşte Kur'an'la hadis çakışırsa biz önceliği Kur'an'a veririz diyor. Yani böyle bir kayde çıkarıyor. Bu da neymiş? Kur'an'da mesela abdestte besmele geçmiyormuş, besmele hadiste geçiyormuş. Bu sebeple Kur'an'a aykırı olduğu için, aykırılık diyor buna ve bu hadisi reddetmek gerektiğini. Eğer bunu reddetmezsen adam gibi iman etmiş olmazsın gibi e, tuhaf şeyler söylüyor bu insanlar. Adamların yani bu söylediklerine baktığın zaman işte biraz şöyle hani hüsnü zannetse ya bu adam Kur'an'ı önceliyor. Öyle değil işte. Bu adam Kur'an'ı falan öncelemiyor. Bu adam hevasını önceliyor. Bu adam işte Kur'an'a arz ederek hadisleri Kur'an'a hizmet ediyormuş gibi bir intiba veriyor. Hayır Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiği dine düşmanlık ediyor bu adam. Bunlar daha tehlikelidir. Yani Hristiyan'ın, Yahudi'nin dışarıdan yaptığı saldırıdan çok daha tehlikelidir. Sebep ne? Yahudi'yi, Hristiyan'ı bilirsin. Ve her zaman önlemli olursun ona karşı. Temkinli olursun. Ama bunu sen Müslüman sayıyorsun. Bir de dini değerleri güya koruyormuş gibi, savunuyormuş gibi geliyorlar. Bu sebeple Selefilik söylemini kullanarak, Selefiliğin esaslarını Tahrif edenler Selefiliğe açıktan düşmanlık edenlerden Daha tehlikelidirler Adam Nurettin Yıldız'ı dinliyor Niye güzel konuşuyor Etkileyici konuşuyor Güzel şeyler söylüyor Harbiden güzel şeyler söylüyor 99 tane güzel şey söylüyor Ama yüzüncüyü söylediğinde Berbat ediyor batırıyor Bu 100. batıl 100. batıl Ümmet arasına büyük bir kabul ile giriyor işte Tehlike burada Şeytanın taktiği. Seleften birisi Hasan bin Salih bin Huyey öyle söylüyor. Yani şeytan insana tek bir kötülüğü işletmek için 99 hayır kapısı açar. Onun gayesi tek bir kötülüğü işletmektir. Bugün bak cihat diyorlar değil mi? Cihat çok büyük bir hayır kapısı. Ama onun arkasında ne büyük kötülükler işleniyor? İtibabında olduğumuz cihat meselesi. Samimi insanlar var işlerini doğru. Yani Allah yolunda canını verecek kadar samimi insanlar var. Fakat biz insanların samimiyetlerine göre değerlendirmekle emrolunmadık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam harceri tarif ederken onların samimiyetlerini ön planda zikrediyor. Kur'an okuyuşlarını ön planda zikrediyor. Ali radıyallahu anh'ın karşısına çıkan hariciler, ilk hariciler... Yani bugünkü bir yamuk haricilerden bahsetmiyoruz. Allah'ın dinini din edinmeyen, sünneti kendilerine yol rehberi edinmeyen kimselerden bahsetmiyoruz. Sünnete uyan, yani kitapla sünnetle amel eden, kariler denilen Kur'an hafızları. Kur'an hafızlarıydı bunlar. Hepsi Kur'an hafızıydı. Kurra'lar deniliyordu buna. Ve Kurra'lar ayaklanıyorlar, toplanıyorlar Harura denilen yerde. Bir mesele kendilerine karıştırılıyor. Hüküm Allah'ındır meselesi. Hüküm meselesi. Ve bakıyorlar ki doğru Allah'ın kitabı böyle. Ali radıyallahu anh ne yapıyor? Hakem tayin ediyor. Nasıl olur da Allah'ın hükmetmesi gereken bir yerde hakemler hükmeder? İnsanları bu şekilde tahrik ediyorlar. Ve bunlar basit insanlar değil. İbnül Kevva gibi ileri gelen adamlar. Ali radıyallahu an buna i̇bn Abbas radıyallahu anh'a gönderdiği zaman i̇bn Abbas radıyallahu an nasıl anlatıyor? İlk önce gördüğü vakayı anlatıyor. Ve onların yanına giderken üzerine ince bir gömlekle yani e, ince değerli bir gömlek giyiyor. Güzel bir kıyafet giyiyor. Gittiği zaman diyorlar ki sen diyor İbn Abbas olduğun halde ne bu kıyafet? O da diyor ki Allah'ın sizin için çıkardığı zinetleri haram kılan kimdir ayetini okuyor. Onları diyor gördün diyor? Dizleri nasır tutmuş, elleri nasır tutmuş ibadette. Denizleri sararmıştı oruçta. Üstleri başları eski püskü, yani zühtten. Yani Kur'an okuyuşları zaten malum, herkes biliyor. Yani Kur'an okuyuşları, kurralar, yani hayatta sahabeler var fakat kurralar bunlar. Kur'an hizmetini yüklenenler bunlar. İşte bugün Kur'an hizmetini Süleymancıların yüklenmiş olması gibi. Veya Mahmutçuların e, Arapça ile ilgili ilimleri yüklenmiş olmaları gibi veya diğerlerinin diğerlerini. birlerinin mealciliği yüklenmiş olmaları gibi. 30 tane ayeti takır takır sayıyor. 100 tane hadisi takır takır sayıyor. Bak bunların hiçbirisi ölçü değil. Menheç. İbn-i Abbas ne diyor bunlara? Allah Resulü'nün sahabeleri orada diyor. Aranızda var mı? Hiçbir tane. Yani hepsi sizin karşınızda. Bakın menheç de geliyor. Dostluk ve düşmanlık. Taraf olma. Yani hakka taraf olma. Batılın tarafında hakka hizmet edilmez. Yani Kur'an'ı müyücret etmek istiyorsunuz. Selefin cemaatinden ayrılmamak şart. Fırka bu cemaatten ayrılıktır işte. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor bunu. 73 fırka dedik bak. Nasıl tarif ediyor? Bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır diyor o kurtulan fırka. Bugün yani Allah Resulü hayattayken hangi akide üzerinde, hangi amel, hangi gidişat, hangi ahlak üzerinde? Biz her işimizde, her amelimizde sahabenin bulunduğu yolu takip etmek zorundayız. Bu yoldan ayrılan binlerce, milyonlarca kişi toplanmış olsun o bir fırkadır. Cemaat değildir, fırkadır. Cemaati Allah Resulü kurmuştur. Biz o cemaatin mensubu olmak için çalışırız ancak ne derece mensubu olabilirsek bununla gurur duyarız. Yani Allah'ın nimetini e, takdir babından. Çünkü sahabeler bunu söylüyor. Mesela seleften bazıları da aynı şeyi dile getiriyor. Hangi nimete sevineyim, hangisini e, daha çok öveyim bilemiyorum diyor. Müslüman oluşum mu, mu diyor, yoksa Müslüman olduktan sonra hidayet üzere oluşum mu diyor. Yani Müslüman olmak Yeterli bir nimet değil artık fırkalar çıktıktan sonra. Müslüman olduğun halde batıl bir fırka üzerinde olabilirsin. Batıl bir akide üzerinde olabilirsin. O zaman bu sana nimet olmuyor bak. Çünkü bugün Müslümanım diyen ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi inanmayı gericilik gören, bozgunculuk gören, ümmet arasında fesat sebebi gören, ayrılık sebebi gören, üsupsuzluk gören, zamanın çağlarına şey, gereklerine uymamak gören, bir sürü insan var. Herhangi bir hadiste, herhangi bir sünnette bu tavırlarını zaman zaman ağızlarından kaçırırlar. Yani bu zamana bunun uygun olmadığını söylemelerini ağızlarından kaçırmaları gibi. Yani Allah Resulü böyle yapmıştır ama bu zaman buna müsait değil, uygun değil. Biz artık yeni bir takım, yani bunlar artık çözüm getirmiyor, sünnette olan çözüm getirmiyor, yeni bir takım yollar denemeliyiz. İmam-ı Ali Kainun'un dediği gibi bu ümmetin evvelini neyi ıslah ettiyse ahirinde o ıslah edecektir. Bu ümmetin ilkleri neden ıslah oldu? Şirkten, küfürden. Yani İslam dışı cahiliye adetleri, bak adetleri, ahlakları, davranışları, fiilleri akide değil sadece. Cahiliyeyi anlatırken nasıl anlatıyor kaynaklarımız? Allah Azze ve Celle kitabında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde nikahtaki sapıklıklarına açıklıyor, ahlaki meseledeki sapıklıklarını açıyor, kurbanlık, kurban kesme meselesinde, adak meselesinde, her meselede cahiliyeyi anlatıyor bize Allah ve Resulü. Ve onlar gibi olmayın, onlara benzemeyin. Bu da yetmiyor. İslam olduktan sonra, İslam toplumu oluştuktan sonra bak şu münafıklara da benzememeyi öğretiyor bize. Onlar gibi de yapmayın. Ha, bir seçenek var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fethetmeye gönderdiği orduların komutanlarına şu talimatı veriyordu. İslam'a davet edin. Yani ya Müslüman olacak, ya cizye verecek, ya esir edilecekler. Bunlar var ya. Bunu davet edin. Davet ettiğinizde, icabet ettiklerinde iki seçenekleri var. Ya bulundukları beldelerde kalırlar dedevi gibi yaşamaya devam ederler. Müslümanların lehine olan onlar da lehinedir. Müslümanların aleyhine olan onlar da aleyhinedir. Yani şeklen, zahir itibariyle Müslüman kabul edilirler. Müslümanın avamı gibi yani. Bu şekilde kabul edilirler veya hutta hicret ederler. Adam gibi Müslüman olurlar. Allah Resulü'nün sahbesi gibi. Dinlerini öğrenirler, medeni olurlar yani medeniyet yaşarlar İslam medeniyetini. Hayatlarına bu İslam sirayet eder ve ahirette de kazanan olurlar. Şu ilk plandaki nerede kazanıyor? Sadece dünyada kazanıyor bakın. Sadece Müslümanların sayısını artırmaktan ibaret. Kim bir toplumun kalabalığını artırırsa onlardandır diyor ya hadis. Bu manada işte Müslümanların kalabalığını artıran bir sınıftır bu sınıf. Münafıklar da dahil buna. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu övmüyor. Allah Azze ve Celle kitabında bedevilerin çoğu münafıklardır diyor. Yani belevice Müslüman olmamız bizi ahirette kurtarmaz. Kurtarmayabilir. Dünyada Müslüman gibi muamele görebiliriz. Selefilik içinde bunu indirgeyebiliriz. Çünkü Selefilik Müslümanlığın ta kendisidir. Bugün Müslümanlık Selefiliktir. Çünkü her Müslüman Selefi olmak zorundadır. Selefiliği isim olarak benimsedikleri halde Selefiliğin gereklerine uymayan, kendi birliklerine göre yaşayan Sonradan çıkma metotlara göre yaşayan bir sürü insan var. Bunlar sayı olarak bizi artırıyorlar. Bizdenler. Sayı olarak bizdenler. Tıpkı münafıkların Müslümanlardan olması gibi. Ama maksat, murat, bunu söyledikleri gibi yaşayanlardır. Yani akidesinde, amelinde, ahlakında söyledikleri gibi yaşayanlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına hicret edenlerdir. İlmin yanına hicret edenlerdir. Hayatlarında amellerini bilerek yapanlardır. Bilmeyerek yapanların ki şayet yani e, iman kitaplarında, akide kitaplarında e, mürtabın imanı diye bir bab vardır. Mürtab şöyle iman eder, şüpheli kimse, reypten gelir mürtab, e, reybehli demek. Eğer bu topluluk hak üzere ise kurtuldum demektir der. Yok hak üzere değilse dünyada işlerim yolunda gider. Yani bir cemaatin içerisine dahil olmuş olur. Mürtabın imanı budur ve geçersizdir. Allah katında kurtaran bir iman değildir. Dünyada Müslüman gibi muamele görse dahi. Dünyada selefi gibi muamele görse dahi. Yani selefilere yapılan eziyetlerden nasibini alsa dahi. Adam şimdi bugün kıytırık da olsa Selefilik ismini benimseyen ve buna dahil olan kişi Selefilik aleyhinde yapılan sarılırlardan nasibini alıyor mu? Alıyor. Münafıklar da alıyordu. Müslümanlara yapılan şeyden münafıklar öyle de böyle dolaylı olarak nasibini alıyordu. Mü mü Müslümanlar yenilge vurduğu zaman münafıklarda o Müslümanlara tabi olarak yenilmiş oluyordu. O hükmet abiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Müslümanların lehine olan onların da lehinedir. Aleyhine olan onların da aleyhinedir. Dünya hükmü bakımından. Ama ahirette Allah Azze ve Celle sorguya çektiği zaman yaptığımız amellerden hep sorguya çekileceğiz. Bütün amellerimizden, bütün itikatlarımızda. Orada kim kurtarır, kim kurtarmaz onu Allah bilir. Ama biz bunun için çalışmamız lazım. Yani ahirete iman eden ve bunun için çalışan kişiyi cenneme düşürecek şeylerden alabildiğine kaçınan, cennete götürecek şeylerden de alabildiğine hırsla ona sarılan. İlim bunun kaçınılmaz farzlarından birisi. Allah Azze ve Celle tevhidden önce ilmi embetmiştir. Fa'len bil ki ennehu la ilahe illallah şunu iyi bil ki bak la ilahe illallah demekten önce şunu iyi bil ki, öğren ki vardır. ilim vardır. Bu yüzden alimlerimiz kitaplarına ilim babını en öne koyuyorlar. Bukhan'ın işte niyet hadisinden hemen sonra ilim babını koyması gibi. İlim olmayınca amelin makbullüğü yok. Allah kadında yok. İnsanlar kadına değil. İnsanlar kadında ister bilerek yapsın, ister bilmeyerek yapsın şeklen amel ediyor mu? İnsanlar buna bakıyor. Adam şeklen cihad ediyor mu? Buna bakıyor. Biz Allah katındakine uyarıyoruz. Sen cihad ediyorsun. İnsanlar sana cihad etti diyor ama Allah ne diyor? Biz buna uyarıyoruz. Sen namaz kılıyorsun ama insanlar namaz kılıyor diyor. Beş vakit abdestin namazı diyor. Ama Allah ne diyor? Biz buna bakıyoruz. Bugün sen e, yalandan yani Hanefilerin gibi bir namaz kılsan insanların dinle namaz kılan kimsesindir. Ama Allah Resulü'nün sünnetine göre yani sahabenin uyardığı şeye bakarsan tadil erken yapmayan, rükû düzgün yapmayan, tadil erken yapmayan birisine kaç senedir bu namazı kılıyorsun diyor sahabe, 25 senedir diyor şayet diyor bu halde ölürsen diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinden başka bir dinin üzeri ölecektin diyor Bu adam namaz kılan birisi ama insanlar nezdinde namaz kılan birisi bakın Allah kadına makbul bir namazı kılıyor mu? Oruç veya diğer ibadetler hepsinde aynı şey geçerli. Yani Allah katında makbul olacak amelleri bilmemizin yolu ilimdir. Cahilce yaparsan işte insanlar nezdinde ödül alırsın. Yani onu yapmış gibi karşılığını alırsın. Allah katında da alacak bir karşılığın kalmaz. Davet de böyledir. Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden Allah Azze ve Celle ben ve bana tabi olanlarla birlikte basiretle Allah'a davet ediyoruz der. Rastgele bir davet değil. İlmi öğrenmeyen, dinini öğrenmeyen, bu dinde basiret sahibi olmayan kişinin davette kalkışması da işte ancak zarar veriyor. Yani davet rastgele bir şey değil. Şimdi eğer, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın takip ettiği adımlar takip edilirse, mesela davetteki, mesela düşün, şimdi basiretsiz bir davet, bak nasıl oluyor. Adam, hemen La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah, İttiba Tevhidi, yani kitap ve sünnete uymak, işte mezheplerin batıl oluşu, tarikat ehlinin işte şirk güzel oluşu falan filan, tevhidi meseleler. Bunları öğrenir, öğrenmez, kendi hayatına sirayet etmeden, onu benimsemeden iyice, bu işin sınırlarını, sınırın içinde kalanları, dışında kalanları öğrenmeden hemen davet yapmaya kalkıyor. Bir an evvel birilerine de anlatayım da şu öğrendiklerimi, onlar da yapsın, onlar da uygulasın diye. Niyet hayır, güzel bir niyet. Ama Allah katında amellerin geçerli olması için iki tane temel şart var. Niyet güzel olacak, sadece Allah için halis olacak, bu yeterli değil sünnete uygun olması, o amelin doğru olması da zorunlu. Her önüne gelen davet yapmıyordu ki. Mesela kişi ne söyleyeceğini, ne söylemeyeceğini bilmiyor. Şimdi mesela bu konudaki cinayetlerden, yani davet hususundaki cinayetlerden örnek vermek gerekirse, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda mesela ümmete emrettiği, buyurduğu şey şudur. Bizden bir hadisi işiten veya bir ayeti işten ve işittiği gibi kavrayıp belleyen ve o, o şekilde aktaran diyor. Ne bir ayetle muhatap olma, ne bir hadisle muhatap olma var. Bunu yani Allah Resulü'nün buyurduğu gibi belleme var. Ne de bunu böylece aktarabilme var. Böyle olmuyor genelde. Ayet var, hadis var. Ayet ve hadis doğru düzgün aktarılmıyor. Aktarılmadığı gibi oradan bir mana çıkarıyor bu arkadaşımız. Ayetten, hadisten kendince bir mana çıkarıyor. O yüklediği manaları aktarıyor davet adına. Bazen doğruyu bile aktarsa olumsuz bir yerde aktarabiliyor. Mesela Ebuzer radiyallahu anh'ın yaptığı gibi. Hemen çıkıp La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diye bağırıyor. Yanlış bir şey mi söylüyor? En doğru sözü söylüyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklama diyordu. Bu gibi şeyler bu davete ancak zaman kaybettiriyor. Yani olgunlaşmadan önce e, o davetin zayıflamasına sebebiyet veriyor. Eğer zamansız bir şekilde, doğruyu bile söyleyecek olsa, zamansız bir şekilde söyleniyor olması... Daha büyük bir fitneye sebebiyet veriyorsa, işte bu fitneleri takdir etmek basirete bağlı. Hani hangi ortamın, hangi ortamda neyin söyleneceğini bilmek, hangi ortamda kime karşı, yani kişilerin durumlarını, zamanların, mekanların, pozisyonlarını değerlendirme, basirete bağlı bir şeydir. Bu da e, harbi bir takım e, tecrübelere dayalı olması gerekir. Yani bu bir iki günlük bir olay değil. İnsanın bu konuda ciddi bir... E, Meleke kazanmış olması lazım. Nerede neyin söyleneceği? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisine bak. Şayet kavmin, Ayşe radıyallahu anh'a söylüyor, kavmin cahiliyeden yeni çıkmış olmasaydı Kabe'yi yıkar ve İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu temeller üzerinde yeniden inşa ederdim diyor. Yani bir yanlışlık olduğunu söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada bir yanlışlık var. Ama yapmıyor bunu. Değil mi? Kabe'yi yıkmıyor. Yani hayatı boyunca bunu da yapmadı. Ondan sonra hiç kimsenin de yapması yaraşmaz artık. Mesela Abdullah bin Zübeyir adı sahabe, sahabenin küçüklerinden bu kendi zamanında işte bu tehlikenin geçtiğine iştihad ediyor. Öyle düşünüyor. Yani cahiliyenin şeyi kalmadı artık. Bu tehlike geçti diye iştihad ediyor. Ve Allah Resulü'nün yapmadığı şeyi o yapmaya kalkıyor. Yıkıyor Kabe'yi. İbrahim aleyhisselam temelleri üzerinde tekrar kuruyor yapıyor bunu. Ondan sonra ne oluyor? Allah Resulü'nün bile işte yapmadığı bir şeyden bu yapmaya kalktı falan diyerek o cahiliye şeyleri var ya, Allah Resulü'nün korktuğu şey yine başına geliyor. i̇bn Zübeyr başını vermek zorunda kalıyor bu yüzden. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra geçen yönetim tekrar eski haline getiriyor Kabe'yi. Şu an eski yerinde. Tekrar oraya getiriyor. İmam Malik zamanında diyorlar ki Tamam artık yani Emeviler'e de bu mesele anlatıldı. İbnü Zübeyr'in çünkü hangi sebeple yıktığını bilmiyorlar. Bir de siyasi karşılıklar, işte lafların farklı taşınması falan bilmiyorlar. İmam Malik'e soruyorlar. O zamanki halife işte bu olayı anlıyor. İbnü Zübeyr'in neden bunu yaptığını ve kendi akrabalarının yanlış yaptığını anlıyor ve İmam Malik'e soruyor. Tekrar diyor ben diyor işte Allah Resulü'nün dediği gibi İbnü Zübeyr'in yaptığı yere getireyim mi diyor. İmam Malik diyor ki sakın bunu yapma diyor. Oyuncak edersiniz Kabe'yi diyor. Çünkü senden sonraki de gelecek onu yıkacak tekrar yerini değiştirecek. Sakın diyor oyuncak olmasına izin verme diyor İmam Malik. Bak basiret bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi biz net olarak düşündüğümüzde bir takım olayları yaşadıktan sonra daha net düşünebiliyoruz. Yani İbnü Zübeyrin başına bunlar gelmese belki onun gibi de düşünebilirdik. Ama öyle değil bak şimdi... Taşlar yerine oturuyor. He, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun yerinden oynamasında oynamamasında sakınca görmedi değil mi? Tamam. Bu böyle. Şimdi kıyas yapanlar da şöyle hareket ediyor. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi bile yerinden oynatmadı. şu şey olmadı bu olmadı. Yani yapmadığı bir şeyle yaptığı bir şeyi iptal etmek için delil getiriyorlar. Diyorlar ki işte çoraba mes etmeyin veya ayakkabıyla namaz kılmayın fitne çıkmaz. Veya işte iftarda savurda veya namaz vakitlerinde veya namaz fiillerinde toplumuza muhalefet etmeyin. Fitne çıkmaz. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yapmadığı bir şeyi delil getirerek yaptığı bir şeyi iptal etmeye delil getiriyorlar. Kardeşim biz diyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam neyi yapmadıysa onda bir daha büyük fesat vardır. Neyi terk ettiyse. Onun yapılmasında daha büyük bir fesat vardır. Neyi de yaptıysa o hayrın ıslah'ın ta kendisidir Onu yapmamak fesattır Fitnedir Adam şimdi secdelerde el kaldırma Allah Resulü yapmış mı? Yapmış Ama fesat fitne çıkıkmaz Allah Resulü'nün yaptığı şey fitne değil Fitne olsaydı Allah Resulü yapmazdı Çünkü Allah Azze ve Celle Resulü'nü bize en güzel örnek olsun Diye gönderdi Yani onun yaptığını yap yapmadığını yapma diye gönderdi sen onun yapmadığını yapmaya kalkıyorsun, yaptığını yapmamaya kalkıyorsun. Bunu yol ediniyorsun. Şimdi bunlar, bu meselelerin hep ayrıntıları, davetteki basiretin ayrıntıları, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın menheci, böyle bir günde, iki günde, bir ayda, iki ayda öğrenilecek bir şey değil. Bir sürü ayrıntılar var. Her meselede farklı farklı ayrıntıları var. Yani sünnetle kişi, hemhal ola ola, meşgul ola ola hadis okuyarak, tefsir okuyarak, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tefsirini, Kur'an'ı okuyarak, sahabenin menhecini takip ederek, onların siiretlerini takip ederek bu konuda bayağı bir tecrübe sahibi olması lazım. Çünkü bunları okudukça ve amel ettikçe o kimse bu melekeleri teker teker edinmeye başlar. Yani hadiste, kutsu hadiste buyuruyor ya Allah Azze ve Celle, ben onun gören gözü olurum. Yani sen farzlarla Allah'a yaklaşıp, nafilelerle bu yakınlığı artırdığında ilim farzdır. Mesela sen bu yakınlığı artırdığında, yani Allah Azze ve Celle ile ilişkin güzel olduğunda, Allah'ın dostlarından olmayı becerebilirsen, Allah senin gören gözün olur. Yani sen hakkı görürsün. İnsanların ihtilaf ettiği noktalarda hakkı görürsün. İbn-i dediği gibi. Alim çok bilgisi olan kimse değildir diyor. İnsanların ihtilaf ettikleri noktalarda hakkı görendir diyor. İş, hakkı işten kulağın olur. Allah Azze ve Celle. Sana sadece hakkı, hak ile batılı ayırt edecek bir meleke verir yani. Sen hak üzere ilerlersin. Batıla gitmekten hoşlanmaz. Hani nefsin mutmain olması denir ya nefs-i mutmainne makamı nefs-i mutmainne makamı nefsin artık günahlardan, isyan olan şeylerden Allah'ın sevmediği şeylerden nefret etmesidir <gülüyor> Allah'ın sevdiği, razı olduğu şeyleri tabiaten sevmesi demektir artık bu din ile itminam bulmuştur sünnet ile itminam bulmuştur önceleri e, kalbinde itiraz şek, şüphe, kıyas, akıl, rey gibi itirazlar varken sünnete tamamıyla teslim olmuştur artık hep hakkı orada görmüştür. Başka bir yerde e, hakkın olmadığını, hakkın dışında sadece sapıklığın olduğunu, hatanın olduğunu, yanlışın olduğunu, küfrün, şirkin, bidatin, isyanın olduğunu e, artık yakin ile görmüştür. Bu da uzun zaman alan bir şey. Yani kişinin kendisini kitabı ve sünneti hayat nizamı edinerek tecrübe kazanmasıyla olur. Bu meleke haline geldiği zaman işte kişi basiretle davet eder. Yani her önüne gelen davet etmez. Çünkü gerçekten de e, ilimle iştigal edenlerin hemen hemen hepsinin, kardeşlerimizin de dahil olmak üzere yaşadığı çeşitli tecrübeler vardır. İlk anlardaki o heyecanla, e, atılgan olma, bazı şeyleri yani sanki sonunu görürmüş gibi. Zaten orayı düşünme yok. Bir an evvel biz o kadar güzel bir akideye sahibiz ki. O kadar net bizim için. O kadar berrak. Dışarıdaki insanlar için öyle değil ama. Allah bizim göğsümüzü açmış. Elhamdülillah. Yani bu dine, bu sünnet yoluna bizim göğsümüzü genişletmiş. Bu tamamen Allah'ın lütfu. Ama dışarıdaki insanlar böyle değil. Sen kendi o manevi havanı işte bir takım parola cümleleri söylediğin zaman aynı şeye gelecek zannediyorsun. Öyle değil işte. Allah Azze ve Celle Resulüne de bu hitabı indirdi. Sen sevdiğini hidayet edemezsin. Allah kim hidayet ederse sen ancak ona işittirebilirsin. Amcası hidayet bulsun istedim. En yakınları hidayet bulsun istedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve onlar da doğru yola gelmeyince, yani bu kadar net doğrular varken buna gelmiyor. Yani senin benim doğrum değil. El Emin diye bilinen, kendisinden hiçbir yamuk sadır olmayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam davet ediyor. Ve en doğru sözleri söylüyor. Buna rağmen onun davetten yanaşmıyor bu insanlar. Ve üzülüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle sen sevdiğini hidayet edemezsin diyor. Yani o kapıyı Allah açacak. Allah açacak ne demek? Senin ilişkin Allah ile düzgün olsun. Yani insanlar hedefin değil. İnsanlar vesile. Gaye değil. İnsanları hidayet etmek Allah Azze ve Celle'ye ait. Senin Allah Azze ve Celle ile ilişkin ne kadar düzgün olursa, Allah'ın rızasını ne kadar kazanırsan, insanlar sana yönlendirmesi Allah'a ait. Senin söylediğin hakkı kabul etmeleri Allah'a ait veya reddetmeleri. Allah'a ait. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmasına rağmen insanların çoğu onun dilinden dökülen hakkı reddetti ama. Kendi asrındakiler için söylüyoruz bunu. Ama insanlığa, insanlık tarihine sürdüğün zaman Müslümanlar, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hakkı din edilen bir sürü. Bak Müslüman var. Ama kendi asrında insanların çoğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı reddediyordu. Yani sen de bununla imtihan edileceksin. O Rasul'ün yolunda yürüdükçe. imtihan edileceksin. Ne zamanki hedefin insanlara yönelik oldu. Daha çok insanı anlatayım şeyinle. Düştün orada kaybedersin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu, bununla imtihan edilmişti. Kureyş'in ileri gelenleri kendisini dinliyor. Kulak veriyorlar bak. Bugün işte Selefi davet, Tevhid daveti adına taktik değiştirenlerin Düştüğü vartayı Muhammed Aleyhisselatürk'e imtihan edildi bak. Kureyş'in ileri gelenleri. Yani onlar bir Müslüman olsa İslam'ın önünde hiç ben kalmayacak. Yani onları bir elde etse Muhammed Aleyhisselatürk'e o sırada ama birisi geliyor. İman etmiş. Nasılsa cepte yani. Hidayet bulmuş birisi. Ve basit bir mesele soruyor. Onlarla meşguliyetini engellememesi için sonra ilgilenme, ilgileneceğini söylüyor ona. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Allah'tan ayet geliyor değil mi? yani iman etmiş bir kardeşini kesinlikle henüz iman etmemiş ileri gelen kodamanlardan bile olsa onlara tercih etme diye şunu teklif ediyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şu ayak takımı olan kimseler yanından uzaklaştır ki biz de senin yanına gelelim oturalım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la meyil ediyor buna ne için meyle ediyor? kendi hevası için değil Onlardan bir dünyalık menfaat umduğu için değil. Bu din zafer kazansın, bunlar Müslüman olursa, yani güzel bir niyet var. Ama doğru mu? Doğru olmadığını Allah Azze ve Celle'den öğreniyoruz ancak. Allah'tan ayet inmeseydi biz bilemeyecektik bunu. Allah Azze ve Celle sabah akşam Rab'lerin rızasını dileyerek yalvaranları, ibadet edenleri sakın kovma, uzaklaştırma diyor. Bu ayetten sonra artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor bu, Selman radıyallahu anh, Miktat yani ashab-ı suhfe gibi fakir, ayak takımı görülen, yani müşriklerin ve münafıkların e, alçak gördüğü kimseler yanından kendileri ayrılmadıkça Allah Resulü yanlarından ayrılamıyordu. Yani onlar acaba gönlü kalır mı diyerek. Çünkü Allah Azze ve Celle bundan dolayı uyardı hakkında ayet indir. Kur'an'ın iki yerinde. Birisi Enam suresi 51 ve devamı, birisi kef suresi 28 zinci ayetidir. Aman bunlardan uzaklaşma. Yani yakınlığı, Allah'a yakınlığı bunların yanında ara. Yani niyetin senin, müşriklerin veya sapıklık elinin, bidat elinin en ileri gelenlerini ben kazanayım da onları kazanırsam bu davet zafer kazanır. Bu uğurda da bazı iman etmiş olan, yani cepte bildiğimiz kimselerde e, önemsemeyelim. Düşüncesine kapıldığın anda en büyük bir handikap. Yani Allah Azze ve Celle'nin Resulünden kabul etmediği bir davranış olur bu. Resulünden kabul etmediği bu davranış Allah Azze ve Celle. Tekrar etmeyin o halde bu hatayı. Et, yani bu ümmete artık geri kalanına bir uyarıdır bu. Allah Resulünü bile bu konuda hitap etmiştir, azarlamıştır. Ağır ayetler indirmiştir. Abese suresindeki ayetler basit değil yani. O duruma sakın düşmeyin. Çünkü siz düşerseniz siz yani Allah Azze ve Celle Resul için e, bu hafletmeyi size yapmaz, bize yapmaz. Bir kere o uyarıldı. Bakın bugün davetin sorunu nedir? Aynı meseledir. Mescit diyoruz ya Ne için mescit? Müslüman kardeşlerimiz için Bunların ihyası için Bizim kendimizin ihyası için Yani düşün Bir Abdullah bin Ummi Mektub'un, Mektubun Abdestle ilgili bir meseleyi öğrenmesi Bir müşriğin Tevhidi öğrenmesinden öncelikli Dikkat ediyor musunuz buna? i̇bn Ummi Mektub'un sorduğu mesele neydi sizce? Sizce? Ve müşriklerin ileri gelenlerinin Allah Resulü ile konuştuğu mesele neydi? Hani önce tevhidleniyor ya, biz önce tevhid meselesine karşı değiliz. Fakat önce Müslüman, önce tevhid ehli. Şimdiki davetin seyri şu. Bidad ehli veya şirk ehli veya sapıklık ehli Müslümanlardan uzaklaşmasın diye Müslümanlar sünneti işlemesin demektir bu ya. Yani fitne çıkarmak diyorlar ya, Müslümanlar sünneti işlemesin ki müşrikler tiksinmesin. Yani dün Petrullahçılar sakala bu gerekçelerle karşı çıkıyordu, bizimkiler sakala karşı çıkmıyor Allah'tan. Ama kısaltanları var bu gaye için. i̇bn Ümmi Mektub'un olayına bakın, sorduğu soruyu araştırın. Araştırmaya gerek yok, zahirinde belli zaten. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bile tevhidten daha aşağıda gördüğü bir meseleydi yani. Ameli bir mesele. Onun ameli bir meselesini halletmek, bir müşriye tevhidi anlatmaktan daha öncelikli. Bu ayette bu mesaj var. Bizim burada abdesti öğrenmemiz, dernek kurup da falan filan seminerler yaparak, bu davete hiç yanaşmamış kimselere tevhidi anlatmaktan daha öncelikli. Bizim, bizim, bir parmak kaldırmayı öğrenmemiz icabında, bir sakalla ilgili meseleyi, sakalı hilallemeyi öğrenmemiz, secdelerde el kaldırmayı öğrenmemiz. Yani işte Allah'ın kitabı bize menheci veriyor aslında. Ama bugünkü mantık hevalarla, reylerle sünnetten daha başka şeylerin daha e, faydalı olacağı düşüncesini ekiyor. Yani biz bunlarla uğraşırsak insanlar işte sünnetten uzaklaşır, tevhidden uzaklaşır. Yani sen ayakkabıyla namaz kılarsan neymiş? Birileri tevhidden uzaklaşacakmış. Uzaklaşsın ya. İnsanları hidayet etmek bize ait değil. Burasını bir öğrenmemiz lazım. İnsanları hidayet etmek bize yüklenseydi bunları yapardım belki. Ama sana bu yüklenmedi. Sana Emrolunduğun gibi dost doğru ol Muhammed ve Vesselam'a emrolunan şey sana da emrolundu Emrolunduğun gibi dost doğru ol Kendi kafana göre değil yani Dost doğru olmak sana göre değil Emrolunduğun gibi Emrolunduğun gibi dost doğru olmakta Resul'e ittiba var Onu her konuda örnek almak var Bir kimse Resul'ü her konuda örnek almamasına rağmen Dost doğru olduğunu iddia ediyorsa Kitabın şahitliğine yalancıdır Yalandır bu yani doğru olmak ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittibayla mümkündür. Muhammed ve sana uymadan, ona uymayan yolları, ona örnek almayı fitne gören yolları doğru yol diye takdim edenler de işte yoldan alıkoyan, bunu hak yol olarak anlatmasına rağmen, yani selefilik adı altında aktarmalarına rağmen, hakkı batılla değiştiren, batıl ile hakkın gelmesini isteyen kimselerdir. Parola bir söz var. Batıl, hak suretinde gelebilir. Batıl, hak suretinde gelebilir. Ama hak hiçbir zaman batıl surette gelmez. Hakkın sureti de haktır, kendisi de haktır. Ama batıl her zaman hak suretinde gelir. Batıl, batıl suretiyle gelmez hiçbir zaman. Çünkü batılı, batıl olarak kendi suretiyle e, bilindiği zaman hiç kimse buna yanaşmaz. Şeytanın küfründen, müşriklerin şirkinden tutun hepsinin aklen, hevayla güzel görülen yönleri vardır bugün işte bir ad eline karşı muazene meselesini getirenler de buradan geliyorlar bu dinin menheci bu onlara şeklen dahi benzemeyi yani şuraya kadar bir sürü bab daha da geride bir sürü bablar var belki de bu kitapta ihmal ettiğimiz atladığımız, alamadığımız pek çok konu var Bunlar kitapta ve sünnette şirk eline, sadece şirk değil, batıl eline, o da değil, bedevilere bile benzemekten yasaklıyor. Hani az önce bedevilerle medenilerin arasındaki farkı anlatmıştık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya medeni Müslümanlar olursunuz ya bedevi Müslümanlar diye. Bu farkı da anlatmıştık. Bedevilere bile benzemeyi uygun görmüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bedeviler size kalp gelmesin, yatsıya si ateme demeyin diyor. İşa deyin diyor. İşa ulu yani telaffuzla bile benzemeyi hoş görmüyor. Şeytana benzemekten yasaklıyor. Hayvanlara benzemekten yasaklıyor. Erkeğin kadına kadının erkeğe benzemesini yasaklıyor. Yani şeklen uzaklaşmakla <gülüyor> el furkan yani fark ayır, ayırt etmek. Hak ile batıl ayırt etmektir bu. Hep hakka benze. Şeklin de hakka benzesin, kalbin de hakka benzesin. Kalbin hak üzere olup da şeklin batıl öyle bir şey kabul etmiyor yani bu din. Yani benim kalbim selefi bir kalp, tevhid ehli bir kalp. Allah'a ve bütün sıfatlarına tevhid ehli gibi inanıyor ama şeklim gavurlara benziyor. Önemli değil, böyle bir şey yok. O ya bidat de deline benziyor. Böyle bir olay yok. İçi dışı bir olmaktır bu din. Yani bu hayat bunu ispatlama mücadelesi. Dışın Müslümanlığını ispatlayacak dünya hayatında Kalbinde müminin ispatlayacak ki Allah'ın huzurunda münafıklarla <gülüyor> ayrılasın, şirk ölüyle ayrılasın. Orada bu kalp geçecek. Dünyada da Müslüman olarak geçerli olması şekle Müslümana benzemekle kayıttı. Ve bu dinde değişmez bir kaydı var. O da kalp ile yani iç alemle dış alem arasındaki zorunlu bağ. Vücutta bir et parçası vardır ki o düzgün olursa ağzaların amelleri de düzgün olur, o bozuk olursa ağzaların amelleri de bozuk olur. Buradan şu yargıya varırız biz. Bir adamın dışı küfür eline, şirk eline, eline benziyorsa, nifakaline benziyorsa kalbinde bir bozukluk var demektir. Cehaletle de bile yapıyor olsa bunu. Çünkü cehaletle yapmak kalpteki bir eksikliktir, ilim eksikliğidir. Eğer Müslümanlar gerekeni yapsa, biz mesela halkta e, avam diyoruz, cahilliğinden dolayı pek çok şeylerini mazur görüyoruz. Küfürde mazur görüyoruz. Yani tekfir etme konusunda mazur görüyoruz. Ama bu tamamen mazur görmek değil. Adam köylü, kadın köylü, neyse. Evladı kendisi kapalı, tesettürlü. Evladına bakıyorsun, açıksa açık. Me şehirden geliyor köy hep misafir ediyor. Buna bol ikram. Burada cehalet mehalet yok. Yani cehalet böyle bu kadar geniş bir şey değil. Cehalet suçtur. Cehaletin mazaret olmaz, tekfüre engel olması hakkında yoksa cehalet bir suçtur. Suç işleyenler işte cahil bilmiyorlar. Böyle bir şey yok. Bildiğine muhalefet ediyor bu insanlar. Bilmediği meselelerden sorumlu olmaz. Bu ayrı bir mesele. Ama eğer insan bildiğine muhalefet ediyorsa, bu bir suçtur. Cehaletten dolayı mazur olduğu meseleler ayrı. Yani gerçekten ilminden aciz olduğu meseleler olabilir insan. hepimizin olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama cehalet temiz, berrak bir şey değil. Cehalet bir suçtur. Yerine göre küfürdür. Kendisine ulaşan hakka rağmen, bu hakka kulak tıkamak küfürdür mesela. Küfür olan cehalet denir buna. Peygamber davet ediyor, peygamberin yani delillerle desteklenmiş davetine kulak tıklıyor. Bunlar kafir olarak mülteleniyor, Müslüman olarak. Eğer bir kimse İslam dininden başka bir dini cehalet sebebiyle din edilmişse onu küfürden kurtarmıyor. O kafirdir. Bilmiyordu İslam'ı, bizim meselemiz değil. Biz Müslümanları Müslüman olarak, Müslüman olmayanların hepsini de kafir olarak görmek zorundayız. Müslümanlar içerisinde de cehalet sebebiyle hata işleyen varsa, yani küfür derecesinde, şirk derecesinde bunlara kadılar hükmedecek. Ama biz o cehaletle işlenmiş fısk veya isyan fiiline tavır göstermek zorundayız. O caizse sen değilsin. Ya güzelce öğretirsin veya tavır koyarsın. Tavır koyduğunda öğretmektir. Öğretmektir bu. İnsanlar bu tavrı koymamış. Cehalet daha fazla yayılmış. Mesela Fuad el-İbn diyor ki kişi diyor kızını diyor bir bidatçiyle evlendirirse onunla akrabalık bağlarını koparmış demektir. Buyurun bugünkü akrabalık anlayışıyla bir tartın bu sözü. Kişi kızını bir bidatçiyle evlendirirse onunla akrabalık bağlarını koparmış demektir. Şimdikilerin tersten bakışına bir bak. Bidatçı birisiyle alakasını kesene bağları kopardı gözüyle bakılıyor. Yani bu ters bakış herkesi de kuşatacak şekilde nasıl yayıldı aramızda ya? Yani senin Allah ile Resulü ile olan bağlarını koparıyor bidat ile, çirk ile veya isyan ile, ile, aleni bir fısk ile. Sen bundan dolayı tavır koyuyorsun, gerekeni yapıyorsun yani ve sen akrabalıklarını koparmış oluyorsun. Hayır sen değil, o koparıyor. Niye? Çünkü o fıskını terk edip de senin üzerinde bulunduğun dine gelmiyor sen bidatinden veya fıskından aleni işlenen bir fıskından dolayı tavır koyuyorsun senin bir gerekçenin var yani Allah sana sorunda bu gerekçe ne kadar samimisin bu gerekçede bundan hesaba çekilirsin peki o ne yapacak ne diyecek ben Allah ve Resulü'ne isyan ettim o da beni bıraktı mı diyecek peki sen niye bıraktın Tevbe etmen lazım değil mi? Allah'a ve Resulüne tevbe etmen lazım değil mi? O kimseyle bağını devam ettirmen lazım değil mi? İşte akrabalık bağları, anne baba hakkı şudur budur. Öyle yazılar görüyorum ki hem de tekfirci birisi yazıyor düşün. Tekfirci yazısında şöyle yazmış. İşte anne babaya itaat bu ayetlerde Müslüman kafir diye bir ayrım yok. Her halkarda öf Nereden çıkardın bunu? Nereden çıkarıyorlar bunu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyük binaları sayarken Müslüman anne babaya diyor. Büyük binaları sayarken Müslüman anne babaya isyan etmek diyor. Yani sen bu lafı o kadar şey kullanırsan, yani dinin e, naslarıyla birlikte el almazsan, anne babaya öf bile deme. Bak, ayetin nüzul sebebi belli. Bundan dolayı Saad bin Ebu Vakkas radiyallahu Tereddüte düşüyor. Annesi açlık grevi yapıyor. Annesi açlık grevi yapıyor. Eğer bu dininden dönmezsen ölene kadar bir şey yemeyeceğim diyor. Ve Sadr radıyallahu e, anh dinden dönmüyor tabii. Ve içinde de bir şek duyuyor yani. Anne baba ya acaba bu ben sebebiyet vermem mi söz konusu diye. Allah azze ve celle ayetini indiririnde kef 28 aynı ayette geçer bu devamında geçer. İşi gücü hevaya uymak olan, işinde azgınlık olan, hevasına tabi olan kimseye itaat etme ayet iniyor. İşi gücü aşırılık olan, hevasına tabi olan kimseye itaat etme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Halika isyan olan konuda mahluka itaat yoktur diyor. Yani mütevatir derecesinde bu hadis. Bu manaya gelen bir sürü hadis var. Mana, bu mana mütevatir. Halika, yaratıcıya isyan olan bir hususta mahluka itaat yoktur. Anne baba bile olsa. Ha, onlara işte e, isyan etmeme demek ki Allah'a ve Resulüne isyanına kayıtlı. Yani tekbirci olmalarına rağmen şu cümleyi nasıl kurabiliyorlar? Hayret. İşte bu ifade mutlaktır. İster kafir olsun, ister Müslüman olsun. Anne babaya öfdeme. Tuhaf. Yani nasları umumundan koparmaktır bu. İbrahim Aleyhisselam'ı nereye koyacaklar? Ey eğri diyor, Azer diyor. Azer eğri yamuk demek. Putlara ilahlar mı ediniyorsun diyor. Bu ayetin tercümesindeki farklı görüşler sebebiyle Azer'in onun babasının ismi olduğunu zannediyorlar. İbn Abbas radiyallanmadan gelen say rivayette İbrahim'in babasının adı Tarehtir. Azer putun ismidir diyor. Yamuk demek. Süleyman et-Teymi'den gelen rivayette bu diyor İbrahim'in diyor babasına söylediği ilk ve en ağır sözdür diyor. Ey yamuk adam putları ilahlar mı ediniyorsun? Orada zaten sapıklıkla niteleme de var. Seni ancak bir sapıklıkta görüyorum. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam ee, o Mümtehne suresindeki ayetlerde de babasına ve onunla beraber olanlara hitap edelim. Sizi tekvir ediyoruz. Ne zamana kadar? Bir olan Allah'a iman edinceye kadar. Ve böyle bir tavrı Allah Azze ve Celle bu ümmete örnek kılıyor. İbrahim milletine uymayı da umumi ayetlerde emrediyor. Böyle yaptığı takdirde bu ümmet, yani batıl ehline, batılından dolayı o batılını terk edinceye kadar bu tavra Koydukları takdirde onların dönmesi umulur diyor Allah Azze ve Celle. Böyle yapmazsan, yani buna rağmen ben anlatayım, izah edeyim, belki döndürürüm diye farklı bir yol tutarsan, o asla dönmeyecek, onun uzaklığı giderek artacak. Ve buna sen sebep olacaksın. İşte davetteki basiretten birisi de bu. Ben anlatayım da belki döndürürüm, bunu unut. Müteşabihlere tabi olanlar hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlara anlatın, izah edin demiyor da, sakının diyor. İbn-i bir rivayetinde sakının ve sakındırın geçer. Onlardan sakının ve sakındırın geçer. Sakının. Yani izah etmeye kalkma. Batıl bir yol tutmuş. İzah etmeye kalkma. Senin bu tavrın onu ıslah edecek yegane metottur. Hecir uygulama. Kime, nerede, nasıl hecir uygulayacağını takdir etmen de bu basirete dahil işte. Kim bir e, batıl, kalabalığı çoğaltıyorsa o hüküm ona uygulanır. Yok buna ulaştıydı, ulaşmadıydı bu bizim derdimiz değil. Senin o tavrın ona o hücceti ulaştırıyor işte. O sorgulamak zorunda. Niye bana bu tavrı yaptı diye. O mükellef bunlar. O bu üzerinde mükellef olduğu şeyi yapmıyorsa onun vebali. Senin bir kabahatin yok. Ama ben gideyim yani bidat ehli olmasına rağmen, bidat ehliyle beraber onların kalabalığının artırmasına rağmen ben bunlara kucaklaşayım, sarılayım, sıcaklık göstereyim. Belki bu sayede bize akar diye düşünürsen burada kaybedersin. Allah peygamberleri vasıtasıyla bu tavırları da bize örnek kılıyor. Senin bu tavrın sünnette olan tavırdır. Aklınla, reyinle başka bir yol, gerilemeye kalkma. Bizim de içimiz yanıyor. Bazılarına bazı tavırları koymakla, hak etti mi hak etmedi mi ayrı mesele. Ama olması gereken bu. Bu sayede Allah kalpleri ülfet ettirir diyor ayette. Ve bunu yapanlar da bunun güzel neticelerini görmüştür. <gülüyor> İşte Allah ile ilişkiyi düzgün tutmak lazım. Kalpler Allah'ın elinde. O kalbi çevirmek Rahman'ın parmakları arasındadır buyuruyor hadiste. Kalpler Rahman'ın parmakları arasındadır. Her gün onu dilediği gibi evirip çevirir. Haktan tarafa veya batıldan tarafa çevirmek Allah'ın elinde. Demek ki ne dedik? Önce Allah'a razı etmek. Sen bu tavrı sırf Allah için koyduğunda, sevdiğin bir kardeşin, sevdiğin bir arkadaşın dostluğunu, ortaya neyse, buna sırf Allah için, o Allah'a isyan ettiği için, bir bidat işlediği için bu tavrı koyduğunda, Allah'tan başka kimseden karşılık veya korkacağın bir, endişe edeceğin bir unsur olmadan bunu yaptığında Allah'ın rızasını kazanırsın. Bunun neticesinde de Allah, kalplerin sahibi olan Allah, onu ya çevirir ya çevirmez. Ama çevirmesinin umulması, Allah'ın bir vaadi. Evet. Allah izin verse bize karşı silah taşıyan bizden değildir. Başına da bir sonraki derste devam edelim. İnşallah. Süreyi bayağı uzatmışız. Sakın helal edin. Sübhaneke <gülüyor> Allahümme <gülüyor> ve bihamdik ve eşeden la ilahe illan ve estağfurullah ve